Perişan Hazretler, sevgiler, saygılı ağrım etler. Dinleyiciler, radyoların tek arkası yanı komedi programı Perişan Efer, radyoda Türk sinemasının yeni bölümlerini sunar. Hadi dinleyin, dinleyiciler. Hikayemiz. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinin 35 yıl sonrası İstanbul'unda geçmektedir. Nalan ve Talat birbirlerini seven iki gençtir. Nalan zengin bir paşa kızı. Talat ise fakir bir müzik muallimidir. Nalan ve annesinin katakulleri sonucu sevmedi Taci Efendi ile zoraki evlilik izdivacına tabi tutulmuş ve dünyanın en alçak adamı olan Taci ile izdivaç zorunda bırakılmıştır. Bu arada Nalan'ın Talat'tan olma Ömerci isminde bir de çocuğu olmuştur. Ve Ömercik Talat'ın değil de Taci'nin kendi babası olduğunu zannetmektedir. Taci ise Ömerci'nin kendi oğlu olduğunu zannetmektedir Buna karşın telat Ömerciğin kimin oğlu, kimin nesi, kimin fesi olduğunu zannetmemektedir. Konağın sahibi ve nalenin zapti nazırı olan paşa babası çiftesiki paşanın ise hiçbir şeyden haberi yoktur. İşin en tuhaf yanı her şeyden haberi olan kimse yoktur ve herkes birbirini yanlış anlamaktadır. Nalen'den acımasızca ve insafsızca koparılan zavallı telat nalenin tacı Taci evlenmesine dayanamaz. Ve bir gün zengin olup intikamını almak üzere İngiltere'ye dil öğrenmeye ardından da green card alıp Amerika'ya gitmeye karar verir. Çünkü o yıllarda Türkiye'de umduğunu bulamayanlar ecnebi ülkeler özellikle de Amerika'ya iltica ediyorlardır. Ancak başarılı olamaz Telat ve Almancı bir aileden kız alıp Almanya'ya gitmek ister onu da başaramaz. Ve son çareyi kurtuluş olarak tek çaresi kalmıştır artık. Ülkesinde kalıp bir şekilde zengin olacak ve intikamını alacaktır. Elindeki tek yeteneği olan Musiki'ye kesin dönüş yapar ve kısa zamanda şöhret basamaklarını yavaş yavaş çıkmaya başlar. Aradan uzun yıllar geçer. Talat'tan bir haber yaşayan Nalen, Talat'tan bir haber alamamıştır. Nalen'in babası Çiftesi Paşa o sabah erkenden kalkmış. Karısı Tefrika Hanım'a "Günaydın, sabah şerifleriniz, hayrola Tefrika Hanım?" demek üzeredir. "Günaydın Tefrika Hanım. Sabah şerifleriniz hayrola." Hayrola çift Haseki Paşa sesinize ne oldu sesiniz değişmiş ha evet daha önceki bölümlerde çift Haseki Paşa'yı İbrahim Kara seslendiriyordu O askere gittiği için çift Haseki Paşa'yı artık ben seslendireceğim <gülüyor> Benden hiç Serkan Öztürk tanıştığımıza memnun oldum Bunu öğrenmemiz iyi oldu çünkü malumunuz televizyondaki Yalan Rüzgar adlı ecnebi dizisinde eşlerin sesiyle Victor'un sesi 50 kere değişti Birisi de çıkıp şu şu nedenlerle sesleri değişti demedi <gülüyor> ...biliyor musunuz Tefrika Hanım? Bu horoz beni hasta ediyor. Allah aşkına bir kere de zamanında ötme mübarek. Hep biz kalktıktan sonra ötüyor. Biz mi horoz o mu belli değil. Söyleyeceğim derhal kessinler bu horozu. Boşuna horozlanmayınız... ...çıhtasaki paşa. Horoz efektini koyan efekçi başı efekti yanlış yere koymuş. Keseceksen efekçi başının... ...başını kestir. E, e, e, e, Aklısınız Tefrika Hanım. Zamansız horozu ötrenin ...başını kesmek lazım. E, şey... Tefrika hanım, çoraplarımı gördünüz mü? Gece yatarken buraya koymuştum, lakin şimdi bulanmıyorum. Çıldıracağım! Vallahi sizin bu her sabah çorap arama seansınızdan bıktım Paşa Efendi, anlıyor musunuz? Bıktım! Bu erkek milletini hiç anlamıyorum doğrusu siz hatun bir kişinin sabah sabah Çoraplarım nerede be diye arandığını gördünüz mü? Koskoca Çift Haseki Paşa Bir çift çorabının nerede olduğunu soramayacak mı? Bu nasıl kadınlık? Bu nasıl hatunluk? Bu mu AB sürecindeki Türk kadının profili? Nöbetçiler! Nöbetçiler! Çabuk şu kadını yakalayın, zindere atın! Saçmalıyorsunuz Çift Haseki Paşa Şu anda odada bizden başkası yok Ne demek yok? Nerede bu nöbetçiler? Nöbetçiler! Nöbetçiler! Ham nöbetçiler! Boşuna bağırmayınız! Sizin abuk sabuk emirleriniz son gelen nöbetçileri doksandırdı. Sizin yüzünüzden konağın nöbetçi dayanmıyor. Bu gidişle sanırım kendi kendimize nöbetçilik yapacağız. <gülüyor> hayırlı sabahlar paşa babacığım. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Aleyküm selam Taci Beyoğlu damadım. <gülüyor> Size de hayırlı sabahlar kayınvalideciğim. Günaydın Taci damadım. Ee, şey Tefrika Hanım Çoraplar Çoraplarımı gördünüz mü acaba? Çoraplarımı değiştireceğim de. Hayrola tacı oğlum? Dikkat ettim son günlerde çorap değiştirir gibi zırt bırt çorap değiştiriyorsunuz. Niçin oğlum? Hayretime mucib oldu doğrusu. Maalesef kızınız olacak Nalan çoraplarımı yıkamıyor. Ben de hep değiştirmek zorunda kalıyorum. Paşa kaymaldecim anneciğim. Vah zavallı da dağılmadım. Sen üzülme. Ben bunun hesabını ondan sorarım. Sağ olasınız Paşa kaymaldecim. Siz Kaymaldelerin en asil, en yüce ve en delikanlı olanısınız. Önünüzde saygı ve hürmet değiliyor. Allah size uzun ömür versin diyorum. Oh bu sözler bugüne kadar masar olduğum en güzel iltifatlar. Şeref yağda oldum Taci damadım. Benle şeref olmanız çok güzel de hala çoraplarımın yerini söylemediniz sevgili kaymaldeciğim. İnanınız görmedim tacı damadım. Dadıya sorunuz belki o biliyordur. Peki kaymaldeciğim dadıya sorayım belki o biliyordur. Dadı, dadı. Lan, dadı. Sana kanım çok ısındı. Sana günaydın diyebilir miyim paşa dedeciğim? Günaydın paşa torunum Ömercik. Şey anneanneciğim sana kınım çok ısındı. Sana çoraplarımın yerini sorabilir miyim acaba? Sor tabii. biz çorapçı başıyız ya burada. Ay çığıldırıcıyım ayol! Kör değil mi sahip olsaydın çoraplarına? Aa. Peki sen gördün mü paşa dedeciğim? Görmedim paşa torunum. Ya sen benimkileri gördün mü? Yok görmedim. Ben de görmedim Ömercik. Peki sen benimkileri gördün mü yavrucuğum? Sana soran olmadı tamam mı Taci? Ne? Ta taci mi? Lan Melet, ben senin babanın baban! Sen babanla ne piçim konuşuyorsun he sümüklü! Peki izleyenler misiniz Taci Baba? Babalar niye çalışır? E, tabii ki, e, ekmek parası için Ömercik. Peki, o zaman fırıncılar niye çalışır Taci Baba? Ne piçim soru soruyorsun aslanım sende! Ne bileyim lan ne için çalışıyor? Hadi bas git! <Gülüyor> günaydın Paşa Babacığım. Günaydın Nalan kezem. Bana da günaydın Nalan karıcığım. Şey, e, çoraplarımı gördünüz mü Paşa Babacığım? <Gülüyor> Evet, o sabah günaydın diyen çorabını soruyordu. Konak ahalisi başlarını örülen çoraplardan habersiz çoraplarını ararken kader ağlarını örüyor ve konak ahalisine muhtelif çap ve markada sürprizler hazırlıyordu. Herkesin çorapları aynı anda nasıl kaybolmuştu? Çoraplar neredeydi ya da çoraplardan çıkar sağlayan birileri mi vardı? Tüm bunlar olurken zavallı telat neredeydi ve tüm bu olanlara Ömercik ne diyecekti? Hepsi gelecek bölümde.